Size sürekli hatıralarımızdan bahsediyoruz. Bunun sebebi bizi biraz da adam yapan Turgay abi hatıralarımız değil mi abi? Öyle değil mi? Orada çektiğimiz dertler. Dert çekmeyen adam yoktur. Varsa adam değildir öyle değil mi Sebba? Yani bunlar bizi bir yapıyor. Bunlar bize biraz da hayatı tanıtıyor, hayatı öğretiyor Kaan abi. Böyle dertli adamlardan birini Ankara'da tanıdım Kaan abi. Bir gün Ankara'dayım bir kardeşim aradı. Dedi ki, Mehmet çabuk koş buraya yetiş. Burada bir adam var dedi Zeki Bey. Sevdiğinden ayrılmış kıza sıkmaya gidiyor dedi. Ya dedim böyle basit mi dedim yani bir adama sıkılır mı falan? Dedi sen koş gel dedi. Ben sohbet, muhabbet ikna ettim dedi Hamdi. Koş gel buraya. Çocuk sıkmaya gidecek kıza dedi. Bir gittim. Bir tanıdım. Şöyle zımparayla şuradaki dövmesini çıkaran bir tip. <gülüyor> kıza değil sülalesine sıkar çocuk. <gülüyor> Öyle bir manyak yani. Neyse oturduk abi çocukla. Ya kardeşim işte hayırdır, derdin nedir, şu nedir, bu nedir abi. Çocuk başladı doğru nasıl anlatıyor biliyor musun? İşçi iş, en sonu dedim sakin ol şampiyon dedim ya dur hallederiz dedim. E dedim o zaman ayrılın olmaz. Birleşin olmaz. E ben gideyim o da olmaz. <gülüyor> Lan ne yapacağız? Nasıl bir düğün bu yani? Çocuk abi anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Ben de ona Risale-i Nur'dan gayrimeşru bir muhabbetin neticesi... ...merhametsizce azap çekmektir dersini yaptım. Tabii ben bunu yaptım. Çocuk Cenab-ı Allah'a karşı çok saygısı sevgisi iman olan bir kardeş. Ben bunu yaptıkça, çocuk almaya başlıyor Kaan abi, anlattıklarımı. Ulan ben anlatıyorum, çocuk alıyor. Ben anlatıyorum, çocuk alıyor. Tabii çocuk üç gün uykusuz kalmış. Gözler köy düğünü gibi. Böyle bana bakıyor çocuk. Neyse anlat, anlat, anlat. Baktım, çocuk alıyor en son. Başladım kızmaya. Dedim, Rabbinin evi şurada adım atmazsın. Sevdiğin kız için diğer diyer adım atarsın dedim. Mehmet abi dedeyim, sus riyakâr dedim abi. <gülüyor> Çocuk baktım alıyor, psikopat çocuk ama. Ulan dedim, sen nasıl bu dertten kurtulmayı düşünüyorsun yani? Hangi adımı attın, nereye gittin? Rabbin için hiçbir şey yapmaz. Kız da olsa gider oraya mekik dökürsün dedim. Mehmet abi de dedim. Sos Ziyager seni dedim. Başladım abi, baktım çocuk alıyor. Dedim ki sen Kur'an okumazsın, kız için ezberlemediğin şiir kalmamıştır dedim. Mehmet abi de dedi. Ne var dedim? Abi kız bizim karşı komşumuz dedi. <gülüyor> Abi, çocukla kaç saat konuştuğumu hatırlamıyorum. Ama alıyor böyle Ersin. Anlattığımızı alıyor çocuk. Kaan abi, konuştuk, konuştuk, konuştuk. En son bu arkadaş abi, okey dedi. Benim problemim Allah'a uzaklığımmış dedi. Çocuk adım attı. Risale okumaya başladı. Derslere gitmeye başladı abi. Ve devamında orada böyle gençlerin toplandığı bir Risale-i Nur dershanesinde abi... ...çocuk böyle, demiş ki ben orada hizmet etmeliyim demiş Güven. Çocuğun hizmeti de çay dağıtma vazifesini almış abi. Demiş ki dersandaki adamların çaylarını ben dağıtacağım. Böylece benim günahlarım silinecek demiş İrfan. Tabii çocuk çayı şöyle arıyor. <gülüyor> çay. Bence ağzınla iç. <gülüyor> ya bundan da bu kadar oluyor ya. Şimdi Fatih. Abi bu arkadaş bu kadar derdi, sıkıntıyı... ...çekmese olmaz mıydı? Bu adamın hayatını hem dünyada hem ahirette birleştireceği insanı bulması için bir bu kadar dertleri çekmesi gerekiyor muydu? Bak bu soruları bir soralım abi. 2. Acaba bu çocuk çok dua etseydi bu dertleri yaşamadan hayırlı birini bulabilecek miydi evlenmek için? 3. Eğer evleneceği insan hayırsız biri ise Yusuf dua ederek evleneceği insanı değiştirip daha hayırlı birisi yapabilecek miydi? Ben bu dert ve sıkıntıları Az önceki kardeşimin derdi aşktı sevdam. Bu yüzden aşktan dolayı dedim. Sizin çekle probleminiz varsa... ...kendinizin içini sıkan bir probleminizi düşünün. Abi bak dolar da yükseldi, sizi gaza getireyim yani. Çoğunuz sıkıntısı vardır bir düşünün. Sizin evladınızla probleminiz varsa... ...sizi bugüne kadar en çok... ...böyle ruhunuzu kerpetenle sıkar gibi ersin bir derdin vardır. Dükkan batmıştır. Tam evleneceğin insanla oradan nişanı atmışsındır. Annem babanla yaşamayacağın bir olay yaşamışsındır. Ve bu yaşadığın olay İrfan, sürekli aklına geldikçe... ...senin ruhunu böyle azaptan azaba sürükler. Turgay abi bir hatıra düşündün mü? Vardır böyle bir derdin. Öyle bir derdini düşün. Yoksa çizgi film olacak dert. Kardeşim, düşündünüz mü bir hatıranızı? Dertli bir hatıranızı, dertli ve azaplı bir gününüzü düşünün. Ey insan! Bu arada çok net söylüyorum. Bu dersten sonra hayatınız değişecek. Hiç şaka yapmıyorum. Turgay abi hiç böyle bir ders dinlememiş olabilirsiniz. Tekrar söylüyorum hayatınız değişecek dersen sonra. Ey insan! Fatır-ı Hakim'in her şeyi bir gaye için yaratan Allah... ...senin mahiyetine koyduğu en garip bir halet şudur ki... ...bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Hatırla ya. O anını hatırla Muhammed abi. Çekler birikti veyahut arzu ettiğin insanla evlenemedin. Veyahut başka başka problemlerin oldu Yani o problemleri yaşadığın günlerde Mert... ...nasıl sıkışıyor için? Dünyaya sığabiliyor musun? Uzayda tatil köyü olursa oraya gideceksin. Niye? Dünyada kimsenin eli kalbine yetmiyor. Çünkü hiçbiri senin kalbini yapan ve yaratan değil. Ders oturuyor mu? Zindanda... ...boğazı sıkılmış adam gibi. Of of deyip... ...dünyadan... Daha geniş bir yer istediğin halde, Bir zerrecik Bir iş Bir hatıra Bana düşünüyor musun o hatıra? Askerlik günü olabilir, başka bir şey olabilir, içinizi sıkan bir şey var Bir dakika içine girip Yerleşiyorsun Koca dünyaya yerleşemeyen kalp ve fikrin O zerrecikte yerleşir değil mi? Zerrecik sıkıyor seni ya, başka yere gidiyorsun o da seninle geliyor. Çıkamıyor zihninden yani. Söküp atamıyorsun. Başka bir şehre taşınıyorsun. Ama zihninden sökeniyorsun yani. Bütün dünyaya gitme imkanın varken biz zerrecik seni boğuyor. Haydi. Yaşadık bu günleri yani. Böyle dertli bir günümüz oldu. O günümüzü şu an hayal edin. En şiddetli hissiyatınla o dakikacı, o hatıracıkla dolaşıyorsun. Acaba böyle deseydim o an değişir miydi? Acaba böyle yapsaydım bu olayı değiştirebilir miydim diye. Sürekli Turgay abi seni sıkan o hatıranı düşün. Bak, insan doğmadan önce bir anne karına sığar. Doğduktan sonra koca dünyaya sığmaz. Ama ölünce yine minnacık bir kabile sığacak. Bir düşün, bu adamı koca dünyaya sığdırmayan şey nedir aşk? Adamın 46 kromozomunun 45'i dertli abi. 45 kromozoma Müslüm yüklemişler adamın. O kadar dertli, o kadar psikopata bağlamış ki abi. Ve insanın içinde böyle kara bulutlar gezen günlerde... ...Turgay abi... Gökyüzündeki mavi bulutlar o adamı ilgilendirmez. Çünkü içerisi kararmıştır. İçerisi kapanmış ve yaptığı işlerin hikmetli olup olmadığını bile göstermemiştir. Bir tane kardeşim yazmış. Suskunluğum asaletimdendir. E babacığım 16.000 tweet atmışsın <gülüyor> Bu nasıl bir suskunluk? Bu nasıl bir asalet? O kadar dertle o kadar kötü günler geçiriyor ki. Halis derzimizin birinci parçasını şundan anlattık. Bizlerde Bazen sıkıştığımız anlar ve hatıralar var. Mert problem var mı burada? O hatıranı oluşturdum. Birinci parçada bunu anlattık. Bak tekrar ediyorum hiç dinlemediğiniz bir derse geçiyoruz. Hem senin, kanabi abi bunun ve bütün buna benzer problemlerin çözümüne geçiyoruz. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki. Bak şimdi halis ders burada kopacak. Latife ne demek? Bunu bugün unutmayacağız. Mert latife, manevi organ demek. Peki Kaan abi latifeler ne işe yarar? Cenabı Allah'la iletişimimize, bağ kurmamıza yarar. Tekrar söylüyorum Furkan, latife ne demek? Manevi organlarımız var bizim. Nasıl? Maddi kol kasınız, kuvvetli olursa bazı şeyleri rahatça yerinden kaldırabiliyorsunuz. Doğru mu Kaan abi? Bu dertlere neden mukavemet edemiyorsun? Bu dertlere neden dayanamıyorsun Turgay abi? Senin latifelerin var. Masum latife ne demekti? Manevi organlar. Onun ne işe yarıyordu? Allah'la bağ kurmaya. Allah kurma Ersin kral gel bana yardımcı ol birader. Sen ne kadar yardımcı olacağın şüphem var ama bir gel bakalım Ersin. Buyur kral. Şimdi Ersin'i hatırladınız değil mi? Son sahabe hazreti İsa kardeşim. Gel, gel kral. Ersin bak şimdi. Hayatınızda yaptığınız tercihleri hatırlayın. Ersin'e mi bu? Şımartıyorsunuz. Ersin. Bayram şekeri diye geldik, çay şekeri gelmiş Kral. Harbi taklaya geldik. <gülüyor> Gaza gelip türkü okuma da sen. Yok abi, bak evet. şimdi, ha şöyle ağız var ya, evet çenenin üstü, evet. ha, oraya doğru. Şimdi bak abi, hayatımızda tercihler yapıyoruz. Bu tercihleri bazen niye yaptığımızı bilmiyoruz ersen Kral. Doğru mu? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Farkında olmadığın anlar oluyor mu böyle? Oluyor. Abi. Pişman oluyorsun. Tabii. Ya bu seçimi niye yaptım ya? Bu yolu değil de, öbür yolu seçebilirdim. Çok düşünüyorum oluyor, hep taklaya geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir çözümün var mı bunlar için? Yok. Yani şunu yapsam, e derslere de doğru düzgün gelmiyor zaten. Nasıl kurtaracağım? <gülüyor> Haftanın sekiz günü buradayız, kral. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi abi. Var mı başka söyleyeceğin? Terbiyesizlik yapmak istemiyorum lafını keserek. Yok abi. Devam edersin. Allah razı olsun. Zaten sen gideceksin, ben devam edeceğim. <gülüyor> ee, heyecanlanma yeter. Sağ ol abi. <gülüyor> Kutu yok, rahat. <gülüyor> İyi oğlum. <gülüyor> müsaade edersen mi Şimdi abi bak. Kaka <gülüyor> baba. Şampiyon. U uğur yavaş, bastını yut. Uğur yavaş. <gülüyor> Benimle kal. Buradayım. Ben de misin? Şu an seninleyim. Tamam bak şimdi. <gülüyor> Şunu unutmamamız lazım. Tekrar ediyorum. Latife ne demekti abi iş? Manevi, manevi organ. organ. Çok güzel. Ne işe yarıyordu abi? Allah'a. Allah Allah Allah çok güzel. Tekrar soracağım üstad diyor. Tekrar sabit kılar diye. Onur latife ne demekti? Manevi çok güzel. Şimdi Onur. Bizim iki tane manevi organımızın ismini söyleyeceğim. Onur Kaplan. Bir tanesi şayika. şev veren demek. Öteki de sahika bu da sevk eden demek. Bak şimdi, Ersin Kral bir tane şeker seçsene şuradan. Hep aynı mı? <gülüyor> senin elindeydikten sonra hayır. Adam. Şimdi bak, Ersin, neden bu şekeri seçtin? Canım çekti ondan <gülüyor> Neden öbürlerini seçmediğine mantıklı bir açıklaman var mı? Yok. Yok değil mi? Bak şimdi abi. Bu kadar şeker var, farklı alternatif var, doğru mu? Evet, evet sen artık gidebilirsin, sağ ol. <gülüyor> bu kadar... Benim gidiyorum, seninle Karar Karabeli. <gülüyor> Allah razı olsun Ersin. Eyvallah, kral. Şekerim ben de dersi anlatacağım. Allah razı olsun. Bak şimdi Uğur, abi çok önemli. Tekrar hatırlatacağım mesele çok önemli. Latife ne demekti abi? Manevi, Manevi organ. İki tanesini söyledim. Biri şayika, şev veren demek. Yani yapmayı istemek veya istememek. Öteki sayika dedim, sevk eden demek. Bak şimdi Ersin'in seçebileceği çok fazla alternatif vardı. Uğur doğru mu? Evet. Ama Ersin bunların içinde bunu seçti ve gerçekten halis bir mantığı yok. Yani hayattaki tercihlerimizin de böyle. Mesela bu ablayı seviyorsun evlenmek için Baran. Ama çok alternatifi var. Hatta diğer alternatif daha güzel. Yani arzularına daha uygun ama niye onu seçtiğini tam içinden belirleyemiyorsun. Bak abi senin içindeki kuvve şayika denen, şef denen latife. Yani ne demekti Ömer latife? Manevi organ. Allah'la bağ kuran manevi organın... Birden çalışıyor Ersin ve senin şeker seçebilmeni Hamza avzu ettiriyor. Ersin şunu da yapabilirdi değil mi? "Kardeşim seçmiyorum, alın şekerinizi." diyebilir miydi? Ersin'e şeker seçme duygusunu veren kuvveyi şayika. Bunu seçme isteğini verdikten sonra bu kasedeki diğer şekerleri değil de bunu seçmeye sevk edene Turgay abi kuvveyi saika. Yani sevk eden latife deniyor. Eğer bir adamın latifeleri ne demekti abi latife? Manevi, Manevi organ, letaif de aynı şeydir. Bir adamın mert latifeleri Cenab-ı Allah'la iletişimde ise nasıl kol kasın kuvvetli, nasıl göz kasın kuvvetli aynı şekilde Cenab-ı Allah'la bağın kuvvetli ise bir gün hayatında yol ayrımları geldiğinde, bir işe atanacağında, bir üniversiteyi tercih etmen gerekeceğinde, etrafındaki alternatiflerden bir tanesiyle evlenmen gerektiğinde, yeni bir işe gireceksin ve birisiyle ortak olup olmaman gerektiğinde, çocuğun için bir gelecek tayin edeceksin, bunu yapıp yapmaman gerektiğinde, kararsız kaldığın durumlarda eğer Allah'la irtibatın sağlam bir kulsa ...latifelerin açık olur ve kuvve-i şayika devreye girip... ...bu işi yaptırıp yaptırmamayı seçerken... ...kuve-i sayika devreye girip o bayanlardan... ...hangisinin senin için hayırlı olacağını... ...senin mantığın ve aklın idrak etmeden sana seçtirir. Oh. Latifeyi anlıyor musun abi? Bak dua çok önemli bir güçtür. Birileriyle istişare, meşveret etmek bunlar bu azam güçlerdir. Ama ben sana diyorum ki Cenabı Allah'la birebir iltibata geçeceğin latife diye bir mesele var. Ve yıllarca dua ettim Allah'ım böyle meseleleri neden ders kitaplarına koymuyorlar? Çok istiyorum. Bir lise talebesinin şöyle bir meseleyi bildiğini düşünebiliyor musun İrfan? Bak bir insan o içinde hapsolduğu kana bir derdini... ...bastırabilmek için sana geliyor, ona gidiyor, öbürüne müracaat ediyor, binlerce sebebe başvuruyor. Halbuki bilse ki sebepler yalnız bir perdedir. Ve bütün bu sebebi, senin o hayranlıkla izlediğin tekvine emirler mecmuasını... ...etrafında elinin yetmediği olayları ve hadiseleri yaratan bir zat var. Sen o zatı eğer razı edersen, kuvve-i şayikan ile bir işi seçip seçmemeni kuvve-i sayikan ile seçeceksen hangi işin doğru olduğunu mantık çerçevende anlamasan bile sana yaratıyor. İşte ben okulun gören gözü, konuşan ağzı, yürüyen ayağı olurum demek bu demek abi. Anlatabiliyor muyum? Nasıl ki ersinin seçtiği şekerin bir mantığı yok gibi sizin de diğer seçimlerinize bakın çok akıl idrak etmiyor. Neden? Çünkü Rıfat bu seçimleri yaptıran bizim latifelerimiz yani Kemal Manevi organlarımız. Peki bu latifelerimiz yani manevi organlarımız ne iş yarıyordu abi? Allah Allah. Cenab-ı Allah'la iletişime. Abi konu anlaşılıyor mu? Bak benim için hayatı, benim hayatım değişti. Ben sizin de hayatınız değişir diye bunu paylaşıyorum Yusuf. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki. Onur anlaşıldı mı latife? Ne demekti? Bir daha alayım. Allah. Ne iş yarıyordu Onur? Allah'la bağ. Allah bağ kurmaya. Teşekkür ediyorum. ...bazıları dünyayı yutsa tok olmaz. Kaan abi, şöyle yürüyorsun ya bir anda, uf, içim daraldı. Bunu dediğiniz oluyor değil mi abi? Ya durduk yere neden daralıyor amdi? Ya abi bir şey olmadı. Aynı evimde oturuyorum, aynı koltuğumda oturuyorum. Oluyor değil mi Ya abi bir içim sıkıldı. İşte latifen o anda güçsüz düşüyor. Anladın mı olayı? Bir anda içinden bir şey yapmak geliyor. Neden? Latife açılıyor abi. Bir anda harama adım atabiliyorsun. Neden? Latifelerin tıkalı, göstermiyor. Bir anda helale daha işliyaklı davranıyorsun. Neden? Latifelerin açık. Birilerini buraya sohbete getirten Kuvve-i Şahik'a... ...öbürlerini evde yavdur dur, dinleneyim dedirten Kuvve-i Şahik'a. Acaba hangisi açık, hangisi tıkalı? Konu oturuyor mu? Ne kadar önemli bir şey. Bazıları dünyayı yutsatok tok olmaz. Bazıları bir zerreyi kendinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı kaldırdığı halde değil mi Kemal kuvvetli bir boyun yapıldı ta baş kaldırır. Göz bir saçı kaldıramadığı gibi göze bir saç gelse rahatsız eder değil mi? Bu cümle ne demek istiyor? Şunu demek istiyor Baran. Sizin kol kasınıza bıçak girip çıksa belki bazı tedavilerle eski haline gelebilir Mert. Ama bazen bu latifenizi bir cümleyle öldürüyorsunuz bir cümleyle. Masada fark etmiyorsun ya gündeme laf sokacağım diye Kur'an kurslarına laf sokuyorsun. ...gündeme şuna buna laf edeyim diye tutup, bir tane cami imamı bir hocamıza yanlışlıkla laf ediyorsun. Bunu yapan çok kardeşim var. Namaz kılmıyorsun diye namaz kılan birine yanlışlıkla laf ediyorsun. Tenkit ediyorsun. Bunlar ne yapıyor? Bir kıl tanesi nasıl gözü rahatsız eder, senin bir cünden komple o latifeni öldürüyor. O latife bir saç kadar bir sıkleti, yani gaflet ve delaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor... Hatta bazen söner ve ölür. Şimdi abi baştan alıyorum. Latife ne demekti Onur? Manevi organ. Ne işe yarıyordu Onur? Allah'la bağ kurmamıza yarıyor. Bak şimdi abi. Bir insanın genelde hayatını neye adadığına bakalım. İrfan ahir zaman çocuktan varır miyiz? biz? Evet. O zaman ömrünü Uludağ'da bir kışlık Antalya'da bir yazlı adayan çok insan vardır. Doğru mu abiciğim? Şimdi ben diyeyim ki sen 30 yıl daha yaşasan. Uludağ'da kışlığına bir hafta git, Antalya'da yazlığına bir hafta git. Hadi diyelim onlara 15 gün. Kabul mü? Senin toplam yılda gidebileceğin 15 gün. Sen 30 yıl daha yaşayıp, 30 yıl daha gitsen toplam 450 gün tatil yapayım, kendime adayım, bunun için sohbetlere gitmeyeyim, Kur'an okumayım diye ahiretini yakıyorsun. Değer mi Halis? 450 güncük, Uludağ'da bir kışlık, Antalya'da bir yazlık için ahireti yakmaya... Halbuki bir adam 5 vakit farz namazı kılsa günde 25 dakika sadece farz namazları Kaan abi. Düşünebiliyor musun? Haftada 3 saat yapıyor abicim. Ayda ne yapıyor? Yarım gün. Yılda 6 gün. 30 yıl daha yaşasan abi 180 günle bu latifelerini öldürüyorsun. Niye? Çünkü latifenin gıdası dünya metalları değil Turgay abi. Arabanı istediğin kadar değiştir. İstediğin kadar ev yatırımı yap. Senin latifelerini açmaya yaramayacak. Aksine vermek senin latifeni açacak. Nasıl ki body sporu yaptığınızda... Doğru mu Hatırlıyor musunuz Ersin yaptığınız günleri? Tam böyle abi 10. şeye gelmeden önce son 8, 9, 10'da böyle iyice bir yanar o kas. Değil mi İlfan? Tam o yanma anları ne demek? Gelişme evresi daha güzel başlıyor demek. Doğru mu kan abi? İşte yüreğindeki cömertliğe de bunu yapacaksın. Bir gün bir hayır işinin altına koydun. Koydun 300 lira. Yürek yanmıyor. Niye? Allah daha çok vermiş. Koyacağım 400. Tık var mı? Cık, tık yok. Koydun 500. Biraz kıpraşma var mı? Var. Orada beni atıp kaçacaksın. Yürek yangın yeri. <gülüyor> ne oldu? Damar açıldı. Değil mi abi? Cenab-ı Allah'ın yarattığı bu manevi organlar, neydi isimleri? Latife. Bunları dünya malıyla dolduramazsınız. Aksine dünya malından sıyrılmadan yaşatamayacaksınız. Bak Turgay abi, çok kötü bir iki bir şey anlatacağım. Kırık bir kol üç hafta alçıda kalsa... ...bu kol güven çıktıktan sonra eski gücüne gelmesi için üç ay rehabilitasyon veriyorlar. Doğru mu İrfan? Üç ay antrenman yapıyorsun. Peki senin bu bahsettiğim latifelerin var ya hoca, bunların dirilmesi için hala kendini kampa almayacak mısın? Ya benim kardeşlerim 10 saat film izleyebiliyor Kemal. Ama neden bir saat Kur'an okuyamıyoruz aralıksız? İrfan latifelerimiz ölü, tıkalı, müsaade etmiyor. Malayani işlere açıksın ama Kur'an'a, hizmete, ya Resulümün bir hayatını okuyayım. Bunlara Eyüp neden vakit ayıramıyoruz? Eyüp, piyano çalabildiğin Ahenk'te Resulü'nü anlatabiliyor musun? Anlatamıyorsan latifelerin tıkalı demek kardeşim. Daha kötüsünü anlatayım mı? Hazır mısın Turgay abi? Bir boksör... ...sürekli aynı gözüne yumruk yese... ...yedi kapandı, yedi, yedi, yedi, işin sonunda kör olur mu, olmaz mı? Olur mu? Olur değil mi? Ben de diyorum ki, sizin bu latifeleriniz var ya... ...az önce ikisinin ismini verdim, Saika Şahika. Bunun gibi diğer latifelerinizi hala dünya ile doyurmaya çalışırsanız gözünde aynı yere yumruk yiyen boksör gibi Turgay abi işin sonunda latifen ölecektir. Bak size bir iki latife daha söyleyeyim. Bak bizim işaret diye bir latifemiz var. Ne demek biliyor musun Turgay abi? Bir işarette hakikati anlayan damar. Böyle bir manevi organımız var bizim ya. Farkındaysak neden Kur'anla beslemiyoruz? Neden ihya etmiyoruz İrfan? Neden hayatlandırmıyoruz bunu? Bizim abi sünühat diye bir latifemiz var. Kalbe gelen mana demek. Bizim sariha diye zihne gelen fikir. Hani adam şunu diyor ya. Ha aklıma şimdi geldi. Abi niye 10 dakika önce gelmedi? Soruyorum. Niye şimdi? O latife o an açıldı. Latife neydi abi? Cenabı Allah'la bağı kuran manevi organ. Şimdi Turgay abi. Bana kemik soruyu sorman lazım. Kemik soru şu. Mehmet latifeyi anlattın mı? Anlattık mı abi? Ne demekti abi latife? Manevi organ. Ne işe yarıyordu abi? Allah'la bağ. Şimdi bu latifeler ölür diye bir de onu anlattık. Doğru mu abi? İyi de latife ölürse ne olacak? Doğru mu İrfan? Bu soruyu sormamız lazım. Yani ahirete bakan yönü nedir bunun? Şimdi Dünyada yaşayan bir insana ersin kral. Dört tane organını versem Dil organını alsam. Bak düşün tatalma barkotu ya. Senin dilin için milyarlar harcıyoruz değil mi abi? Ekmek kadayıf ayrı, köfte ayrı, kebabı ayrı. Bir insan için sanattır yani kendi beslenmesi. Tuzu az fazla olsa insan hassaslaşır. Ya dur şuna bir bak der, neden? Bizim tat almamızı sağlayan muazzam bir organ. İster miydin Kemal? Ben bu dünyada dört tane organını vereyim. Gözünden lezzet al, kulağından lezzet al. Burnundan lezzet al, dokunmadan lezzet al ama dilini söküp alayım. Böyle bir yaşama razı olur musun Kemal? Aynen öyle de eğer bu manevi organ dediğim latifeleriniz ölmüşse ölmeye yüz tutmuşsa Turgay abi ahirete bir gideceksin aynı telefonun sim kartının çıkıp hiçbir işe yaramadığı gibi ne oluyor artık fotoğraf makinesi hesap makinesi ama uyduyla bağı kesiliyor latifen öldüğünde de Allah'la bağ keseceğinden dünyada dört organ kullanıp birini kullanamayan adamın bassızlığı gibi sen de ahirette 100 farklı organdan lezzet alacakken Artık 5 tane, 10 tane, 20 tane organdan lezzet alabileceksin Latife bu yüzden bizler için hayati önem taşıyor Şunu bilen bir adam Turgay abi Ben sahika, şayika ve diğer bütün manevi organlarıma besin takviyesi yapsam Bunun besin takviyesinin bir yolu var abi Allah'ın razı olması Allah'ın razı, razı olacağı hareketleri yapmak. Böyle bir durumda artık sebepler bir insanın gözüne tamamen perde gözükür. Ve şunu der Kemal, Azizim, insan nasibinden öteye gidemeyeceğini bildiği halde neden üzülür ki? Dertlerinizin yolu burada işte Turgay abi. Ve benim bahsettiğim olaylar, arkamda bir okyanus var Turgay abi. Elimi daldırıp yüzünüze su atıyorum. İşin daha derini bu kitaplarda abişim. Akıllı olan adam der ki bu uyanık bize anlatıyor ama ben bunun anlattıklarına razı değilim. Okyanusal almam lazım der Hikmet. Anlatabiliyor muyum? Madem öyledir. Hazer Dikkatli bas. Batmaktan kork. Bir lokma. Bir kelime. Bir tane. Bir lema. Bir işarette. Bir öpmekte. Batma! Dünyayı utan bu büyük letayflerini